Dördüncü Nükteli işaret. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Allamul Gayub'un talimiyle haber verdiği umuru gaybiye haddü hesaba gelmez. İcaz-ı Kur'an'a dair olan 25. sözde emvana işaret ve bir derece izah ve ispat ettiğimizden geçmiş zamana dair ve enmiya sabıkaya dair ve hakayık-ı ilahiyeye ve hakayık-ı kevniyeye ve hakayık-ı uhreviyeye dair ihbaratı gaybiyelerini 25. söze havale edip şimdilik bahsetmeyeceğiz. Yalnız kendinden sonra sahabe ve ali beytin başına gelen ve ümmetin ileride mazhar olacağı hadisata dair pek çok ihbaratı sadıkayı gaybiyesi kısmından cüz'i birkaç misaline işaret edeceğiz. Ve şu hakikat tamamiyle anlaşılmak için 6 esas mukaddime olarak beyan edeceğiz. 1. esas Resul-i Ekrem vesselam'ın Cendan her hali ve her tavrı sıdkına ve nübüvvetine şahit olabilir. Fakat her hali, her tavrı harikulade olmak lazım değildir. Çünkü Cenab ı Hak onu beşer suretinde göndermiş ta insanın ahval-i ictimaiyelerinde ve dünyevi uhrevi saadetlerini kazandıracak amal ve harekatlarında rehber olsun ve imam olsun ve her biri birer mucizatı kudreti ilahiyye olan âdiyat içindeki harikulade olan sanatı ı rabbaniyeyi ve tasarrufu kudreti ilahiyeyi göstersin. Eğer ef'alinde beşeriyetten çıkıp harikulade olsaydı bizzat imam olamazdı. Ef'aliyle, ahvaliyle, etvariyle ders veremezdi. Fakat yalnız nübüvvetini muannitlere karşı ispat etmek için harikulade işlere mazhar olur ve indelhace ara sıra mucizatı gösterirdi. Fakat sırrı teklif olan imtihan ve tecrübe muktezasıyla elbette bedahet derecesinde ve ister istemez tasdike mecbur kalacak derecede mucize olmazdı. Çünkü sırrı imtihan ve hikmeti teklif iktiza eder ki akla kapı açılsın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Eğer gayet bedihi bir surette olsa o vakit aklın ihtiyarı kalmaz. Ebu Cehil de Ebubekir gibi tasdik eder. İmtihan ve teklifin faydası kalmaz. Kömür ile elmas bir seviyede kalırdı. Câi hayrettir ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın mübalasız binler ve cihte binler çeşit insan her biri bir tek mucizesiyle veya bir delili nübüvvet ile veya bir kelamı ile veya yüzünü görmesiyle ve hâkeza birer alametiyle iman getirdikleri halde bütün bu binler ayrı ayrı insanları ve müdaddik mütefekkirleri imana getiren bütün o binler delaili nübüvveti nakli sahih ile ve asar-ı kat'iyye ile şimdiki batbat bir kısım insanlara kafi gelmiyor gibi dalalete sapıyorlar. İkinci esas Rasul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam hem beşerdir. Beşeriyet itibariyle beşer gibi muamele eder. Hem rasuldur. Risalet itibariyle Cenabı Hakk'ın tercümanıdır, elçisidir. Risaleti vahye istinat eder. Vahi iki kısımdır. Biri vahi sarîhidir ki Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam onda sırf bir tercümandır, mübellîidir, müdahalesi yoktur. Kur'an ve bazı ehadisi kutsiye gibi. İkinci kısım vahî zımnîdir. Şu kısmın mücmel ve hülasası, vahye ve ilhama istinat eder. Fakat tafsilatı ve tasviratı Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a aittir. O vahiden gelen mücmel hadiseyi tafsil ve tasvirde zat Ahmediye Ahmediyye Aleyhissalatu bazan yine ilhama ya vahye istinat edip beyan eder veyahut kendi ferasetiyle beyan eder ve kendi ictihadiyle yaptığı tafsilat ve tasviratı ya vazife-i risalet noktasında ulvi kuvve-i kutsiyye ile beyan eder veyahut yahut örf ve adet ve efkâr-ı âme seviyesine göre beşeriyeti noktasında beyan eder. İşte her hadiste bütün tafsilatına vahyi mahz noktasıyla bakılmaz. Beşeriyetin muktezası olan efkar ve muamelatında risaletin ulvi asarı aranılmaz. Madem bazı hadiseler mücmel olarak mutlak bir surette ona vahyen gelir, o da kendi ferasetiyle ve taarruf umumî ciyetiyle tasvir eder. Şu tasvirdeki müteşabiata ve müşkilata bazen tefsir lazım geliyor, hatta tabir lazım geliyor. Çünkü bazı hakikatlar var ki, temsil ile fehme takrib edilir. Nasıl ki bir vakit huzur-u nebevîde derince bir gürültü işitildi, ferman etti ki, şu gürültü yetmiş senedir yuvarlanıp, şimdi cehennemin dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür. Bir saat sonra cevap geldi ki, yetmiş yaşına giren meşhur bir münafık ölüp cehenneme gitti. Zat Ahmediyi Ahmediye vesselamın belli bir temsil ile beyan ettiği hadisenin tevilini gösterdi. Üçüncü esas, nakl olunan haberler eğer tevatür suretinde olsa kat'îdir. Tevatür iki kısımdır. Haşiye, şu risalede tevatür lafzı Türkçe şai'a manasındaki tevatür değil. Belki yakini ifade eden, yalan ihtimali olmayan kuvvetli ihbardır. Biri sarih tevatür, biri manevi tevatürdür. Manevi tevatür de iki kısımdır. Biri sükûtîdir yani sükût ile kabul gösterilmiş. Mesela bir cemaat içinde bir adam o cemaatin nazarı altında bir hadiseyi haber verse, cemaat onu tekzip etmezse, sükût ile mukabele etse kabul etmiş gibi olur. Hususan haber verdiği hadisede cemaat onunla alakadar olsa hem tenkide müheyya ve hatayı kabul etmez ve yalanı çok çirkin görür bir cemaat olsa, elbette onun sükutu o hadisenin vukuuna kuvvetli delalet eder. İkinci kısım tevatür manevi şudur ki, bir hadisenin vukuuna, mesela bir kıyye ta'am 200 adamı tok etmiş denilse, fakat onu haber verenler ayrı ayrı surette haber veriyor. Biri bir çeşit, biri başka bir surette, diğeri başka bir şekilde beyan eder. Fakat umumen aynı hadisenin vukuuna müttefiktirler. İşte mutlak hadisenin vuku mütebatiri bir manadır, katidir. İhtilafı sureti ise zarar vermez. Hem bazan olur ki haber-i vahit, bazı şerâit dahilinde tevatür gibi katiyeti ifade eder. Hem bazan olur ki haber-i vahit, harici emarelerle katiyeti ifade eder. İşte Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan bize nakl olunan mucizatı ve delail-i nübüvveti kısma azamı tevatür iledir ya sarihi ya manevi ya sükuti ve bir kısmı çendan haberi vahid iledir. Fakat öyle şerait dahilinde nekka da muhaddisin nazarında kabule şayan olduktan sonra tevatür gibi kat'iyeti ifade etmek lazım gelir. Evet, muhaddisinin muhakkikinden El hafız tabir ettikleri zatlar, le akal yüz bin hadisi hıfzına almış, binler muhakkik muhaddisler, hem elli sene sabah namazını işa abdestiyle kılan muttakî muhaddisler ve başta Buhari ve Müslim olarak kütübu sittiği hadisice sahipleri olan ilmi hadis dâhilleri, allameleri tasih ve kabul ettikleri haberi vahid, tevatür kat'iyetinden geri kalmaz. Evet. Fenni hadisin muhakkikleri nekkatları, o derece hadis ile hususiyet peydâ etmişler ki Rasulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tarzı ifadesine ve üslu bu aleyisine ve sureti ifadesine ünsiyet edip meleke kespetmişler ki yüz hadis içinde bir mevzu görse mevzudur der, bu hadis olmaz ve Peygamber'in sözü değildir der reddeder. Sarraf gibi hadisin cevherini tanır, başka sözü ona iltibasse edemez. Yalnız İbn Cevzi gibi bazı muhakkikler tenkitte ifrat edip bazı ehadisi sahihaya da mevzu demişler. Fakat her mevzu şeyin manası yanlıştır demek değildir. Belki bu söz hadis değildir demektir. Sual: Ananeli senedin faydası nedir ki lüzumsuz yerde malum bir vakada an filan an filan an filan derler? El cevap: Faydeleri çoktur. Ez cümle: Bir faydası şudur. Ananeyi ile gösteriliyor ki ananede dahil olan mevsuk ve hüccetli ve sadık ehli hadisin bir nevi icmanını irae eder ve o senette dahil olan ehli tahkikin bir nevi ittifakını gösterir. Güya o senette, o ananede dahil olan her bir imam, her bir allame o hadisin hükmünü imza ediyor, sıhhatine dair mührünü basıyor. Sual neden hadisat icaziye, sair zaruri ahkâm ı şer'iyye gibi tevatür suretinde pek çok tariklerle çok ehemmiyetli nakledilmemiş? El cevap Çünkü ekser ahkâm ı şer'iyye ekser nas, ekser evkatta muhtaçtır. Farz-ı gibi o ahkamın her şahsa alakası var. Amma mucizat ise herkesin her bir mucizeye ihtiyacı yok. Eğer ihtiyaç olsa da bir defa işitmek kafi gelir. Adeta farz-ı kifaye gibi bir kısım insanlar onları bilse yeter. İşte bunun içindir ki bazı olur bir mucizenin vücudu ve tahakkuku bir hükmün vücudundan 10 derece daha kat'i olduğu halde onun ravisi 1 2 olur, hükmün ravisi 10 20 olur. Dördüncü esas. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın istikbalden haber verdiği bazı hadiseler cüz'i birer hadise değil belki tekerür eden birer hadise-i külliyeyi cüz'i bir surette haber verir. Halbuki o hadisenin ve vecihleri var. Her defa bir veçini beyan eder. Sonra râvi hadis o vecihleri birleştirir. Hilaf-ı vaki gibi görünür. Mesela Hz. Mehdi'ye dair muhtelif rivayetler var. Tafsilat ve tasvirat başka başkadır. Halbuki 24. sözün bir dalında ispat edildiği gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Vahye istinaden her bir asırda kuvve-i imaneviyeyi ehli imana muhafaza etmek için hem dehşetli hadiselerde ye'se düşmemek için hem alemi İslamiyetin bir silsile-i nuraniyesi olan Ali Beytine ehli imanı manevi rapt etmek için Mehdi'yi haber vermiş. Ahir zamanda gelen Mehdi gibi her bir asır Ali Beyt'ten bir nevi Mehdi, belki Mehdiler bulmuş. Hatta Ali Beyt'ten mağdud olan Abbasiye hulefasından Büyük Mehdi'nin çok evsafına cami bir Mehdi bulmuş. İşte, Büyük Mehdi'den evvel gelen emsalleri, numuneleri olan Hulefâ-i ve Aktab-ı Mehdiyyîn evsafları, asıl Mehdi'nin evsafına karışmış ve ondan rivayetler ihtilafa düşmüş. Beşinci esas, Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, لَا يَعْلَمُ sırrınca, kendi kendine gaybı bilmezdi. Belki Cenab-ı Hak ona bildirirdi, o da bildirirdi. Cenab-ı Hak hem hakimdir, hem rahimdir. Hikmet ve rahmeti ise umuru gaybiyeden çoğunun setrini iktiza ediyor. Müphem kalmasını istiyor. Çünkü şu dünyada insanın hoşuna gitmeyen şeyler daha çoktur. Vukuundan evvel onlara bilmek eliyimdir. İşte bu sır içindir ki ölüm ve ecel müphem bırakılmış ve insanın başına gelecek musibetler dahi, perde-i kalmış. İşte hikmeti Rabbaniye ve rahmet-i böyle iktiza ettiği için, Rasûl vesselam’ın ümmetine karşı ziyade hassas merhametini ziyade rencide etmemek ve âl ve ashabına karşı şiddet şefkatini fazla incitmemek için, vefat-ı sonra âl ve ashabının ve ümmetinin başlarına gelen müthiş hadisatı, Umumiyetle ve tafsilatıyla göstermemek, mukteza-i hikmet ve rahmettir. Haşiye, Zatı ı Ahmediye aleyhissalâtü vesselama, Âişe-i karşı ziyade muhabbet ve şefkatini rencide etmemek için, vaka cemel hadisesinde, o bulunacağı kat'î gösterilmediğine delil ise, ezvac tahirata ferman etmiş ki, keşke bilseydim hanginiz o vakada bulunacak. Fakat sonra, hafif bir surette bildirilmiş ki, Hazreti Ali'ye radıyallahu an ferman etmiş. Senin ile Ayşe beyninde bir hadise olsa, فَرْفَقْ belligha مَأْمَنَهَا Fakat yine bazı hikmetler için mühim hadisatı, fakat dehşetli bir surette değil, ona talim etmiş. O da ihbar etmiş. Hem güzel hadiseleri kısmen mücmel, kısmen tafsil ile bildirmiş. O da haber vermiş. Onun haberlerini de, en yüksek bir dereceyi takvada ve adilde ve sıdkta çalışan ve ve men kadebe aleyye mutamiden felyetebbe ve minen nar hadisindeki tehditten şiddetle korkan ve femen adlumu mimmen kadebe ala llah ayetindeki şiddetli tehditten şiddetle kaçan muhaddisini kamilin bize sahih bir surette o haberleri nakletmişler. Altıncı esas Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın Ahval ve efsafı siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o efsaf ve ahmali galibi beşeriyetine bakar. Halbuki o zat-ı mübarekin şahs manevisi ve mahiyeti kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte beyan olunan efsaf o bala kamete uygun gelmiyor, o yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Çünkü essebebu bu kelfail sırrınca her gün hatta şimdi de bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet, sayfeyi kemalatına ilave oluyor. Nihayetsiz rahmeti ilahiyeye, nihayetsiz bir surette, nihayetsiz bir istidad ile mazhar olduğu gibi, her gün hatsiz ümmetinin hatsiz duasına mazhar oluyor. Ve şükâinatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve hâlık-ı kainatın tercümanı ve sevgilisi olan Ozatü Mubarekin tamamı mahiyeti. Va hakikatin kemalatı siyer ve tarihe geçen beşerî ahval ve etvara sığışmaz. Mesela Hazreti Cebrail ve Mikail iki muhafız yaver hükmünde gazveyi Bedir'de yanında bulunan bir zat-ı mübarek çarşı içinde bedevi bir Arapla at mübâyaasında münazaaa etmek bir tek şahit olan Huzeyfe'yi şahit göstermekle görünen etvar içinde sığışmaz. İşte yanlış gitmemek için her vakit mahiyeti beşeriyeti itibariyle işitilen evsaf-ı adiye içinde başını kaldırıp hakiki mahiyetine ve mertebey-i risalette durmuş nurani şahsiyet-i maneviyesine bakmak lazımdır. Yoksa ya hürmetsizlik eder veya şüpheye düşer. Şu sırrı izah için şu temsili dinle. Mesela bir hurma çekirdeği var. O hurma çekirdeği toprak altına konup Açılarak koca meyvedar bir ağaç oldu. Hem gittikçe tevesü eder, büyür. Veya tavus kuşunun bir yumurtası vardı. O yumurtaya hararet verildi, bir tavus civcivi çıktı. Sonra tam mükemmel, her tarafı kudretten yazılı ve yaldızlı bir tavus kuşu oldu. Hem gittikçe daha büyür ve güzelleşir. Şimdi o çekirdek ve o yumurtaya ait sıfatlar, haller var. İçinde incecik maddeler var. Hem ondan hasıl olan ağaç ve kuşun da o çekirdek ve yumurtanın adi küçük keyfiyet ve vaziyetlerine nispeten büyük ve ali sıfatları ve keyfiyetleri var. Şimdi o çekirdek ve o yumurtanın evsafını ağaç ve kuşun evsafıyla ile raptedip bahsetmekte lazım gelir ki her vakit aklı beşer başını çekirdekten ağaca kaldırıp baksın ve yumurtadan kuşa gözünü tevcih edip dikkat etsin. Ta işittiği evsafı, onun aklı kabul edebilsin. Yoksa, bir dirhem çekirdekten bin batman hurma aldım ve şu yumurta, cev Asuman'da kuşların sultanıdır dese, tekzip ve inkara sapacak. İşte bunun gibi, Resul Ekrem aleyhissalâtu vesselam'ın beşeriyeti, o çekirdeğe, o yumurtaya benzer. Ve vazife-i risaletle parlayan mahiyeti ise, şecere-i tuğba gibi ve cennetin tayr-i gibidir. Hem daima tekemmüldedir. Onun için çarşı içinde bir bedevi ile niza eden o zatı düşündüğü vakit refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıp Kâbu Kavsey'ne koşup giden zat-ı nuranisine hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir. Yoksa ya hürmetsizlik edecek veya nefsi envaresi inanmayacak.